Valemin ve laqabetul Mutaqin ve laudwan Ve selam Allah'a aşiret al-Imbeyat ve al-Mursalin. Salavatullah ve salamü ve Müslümanin ve aal kelme ve Allahümme inna nes'elüke al affe vel afiye vel muvaffatet daima fid din vel dünya vel ahira vel fevze bil cenneti vel necati minel nâr ya rabbel alemin. Ey bizim Allah'ımız sen bizlere umduğumuz bütün hayırlara nail eyle, korktuğumuz bütün kötülüklerden bizleri kuru ya Rabbi. Müslümanların arasına fitne ve fesat sokmak isteyen zümrelere fırsat verme ya Rabbi. Ey bizim Allah'ımız. Sen bizleri kıyamet gününde Reflül-i Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail eyle ya Rabbi'm. Umduğumuz bütün hayırlardan manfaat, rızık nasib eyle ya Rabbi bizlere. Evet değerli kardeşlerim, bugünkü konuşacağımız konu, beraber paylaşacağımız sahabeler hayatından bir tanesi de en büyük sahabelerden bir tanesi Mühbedübnü. <gülüyor> Amir el-Cüheni, Ukbe Amir el, Amir el Bu sahabeden bahsedeceğiz. <gülüyor> Bu sahabe zekalı, göze açık, geleceği gören bir sahabeydi. Bu sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine-i Münevvere'ye girişinde sahabelerin dört gözle bekleyip de Peygamber Efendimizin karşılamasında bulunamamıştır onu da neden olduğunu, hangi sebeplerden olduğunu kendisinin ağzından bizatihi eşiteceğiz. Evet, Resulü Şan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere ehlinden gelen çabalara Allah'tan izin aldıktan sonra Mevla izin verdikten sonra hicret yoluna koyuldu Peygamber Efendimiz. En samimi esir es vel alen de olan arkadaşı Ebu Bekir radıyallahu anhu yanına alaraktan Medine-i Münevvere'nin o uzun yollarını tuttu. Resul-i Efendimiz Allah'ın bu emrini elbette ki yerine getirecekti. Mevla kendisine böyle bir emir teklif etti. Hicret yapmasını Peygamber Efendimiz'e bildirdi. Ve Allah'ın Resulü böyle bir izni de Rabbil Aleminden bekliyordu. Çünkü medine Münevvere onun için, İslamiyet'in neşri için, İslamiyet'in ordusunu orada teşkil etmek için kendisine en güzel bir mesken hazırlanmıştı. Medine ehli her sene geldiklerinde Resul-i Şan Efendimiz'i görür ve derlerdi, teklif ederlerdi. Ey Allah'ın Resulü, barımız sizlere açık, sizlere bekliyoruz. Bizim orası senin için en güzel meskendir diye. Hem çağrı yaparlardı, hem arz ederlerdi, hem de Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in en yakın zamanda gitmesini isterlerdi. Isterler evet, Medine-i Münevvere'ye, Medine-i Münevvere'ye Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem yaklaştığında sahabeli kiram, Ensar ehli Peygamber Efendimizin gelişini dört gözle bekliyor idi. Kimisi pecesin üzerine çıkmış, kimisi yolda, kimisi yola yoğunlaşmış Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gelmesini az bekliyorlar idi. O sırada, o sırada sahabeler sahabeler Resulü Şahin Efendimiz'i karşıladı ancak Ukbetü ibn Amir el yoktu. O karşılamada, o onura, o şerefe nail olamadı kendisi. Ukbetü ibn Amir el Hazretleri. Onun sebebi de şuyudu. Niçin bulunamadı? Çünkü bu kişi, bu kişi Koyunları vardı, kuzuları vardı. Bunları otluyordu. O sene de bir kıtlık vardı. Evinde yiyeceği yem bulamadığından dolayı bunları meralarda, dışarlalarda otlamakla mükellef kılındı, mükellef kılındı. Çünkü yegane kendisinin maliki olduğu malı da buydu. Başka bir serveti de yoktu bu kişinin. Bundan dolayı bunları otluyordu dışarıda. O sırada Allah'ın Resulü Medine-i Münevvere'ye, Medine-i Münevvere'ye teveccüh etti. Onun karşılamasındaki bu saadeti, bu mutluluğu bulamadım dedi kendisi. Ancak hal böyleyken değerli kardeşlerim, Medine-i Münevvere'ye Resulü şan Efendimiz ayak bastıktan sonra İslam'ın meşalesi her tarafa yayılmaya başladı. Dağlarda, taşlarda, uzak diyarlarda, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hidayetinin, hidayetinin meşalesi bütün kalplerde çalkalanmaya başladı. Bunun üzerine, bunun üzerine Amir-i Cüheni Hazretleri de ne yaptı? Bu sevgiye nail oldu ve bu aşka kendisini mavruz kıldı. Bunun üzerine kendisi şöyle diyor, kendi ağzından eşitelim. derim. Ukbe diyor ki Allah razı olsun ondan Kadime Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz geldi diyor. Medine Münevvereye geldi diyor. Ve nefiğine mahtili raha. Benim de koyunlarım vardı, kuzularım vardı. Bunları güdüyordum diyor. Medine Münevvereye geldiğinde dağdaydım, koyunlarımı, kuzularımı güdüyordum diyor. Feme inhiye tenaha ile ile yehaira kudumihi ne zaman ki bana Peygamber Efendimizin geldi. Ulaşınca, bu haber bana ulaşınca Koyunlarımı, kuzularımı terk ettim Ve madaytu ile Ve madaytu ileyhi Peygamber Efendimizin yanına geldim diyor Geldim derhal Onun huzuruna çıktım diyor Huzuruna çıktım Onu karşılayınca kultu dedim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Tübayuni ya Resulallah Ben mubaya yapacağım ''Seninle ey Allah'ın Resulü'' dedim diyor. Kale dedi ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ''Femen ente sen kimsin?'' Çünkü Peygamber Efendimiz görmedi. O da Peygamber Efendimiz'i görmedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir istifsar amacıyla ''Sen kimsin?'' dedi. ''Kultu'' dedim ki ''Ukbetüb namiril cüheni'' ''Ben ukbetüb namiril cüheniyim'' dedim diyor. Kale dedi ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Eyümem ahabbu ileyk hangi mubayaye yapmak istersin benimle? Arabi mubayayesi yapmak istersin yoksa Hicri mubayayesi yapmak istersin?" deyince kultü dedim ki "Ya Resulallah hicret edenler nasıl mubayaye yapıyor ise seninle ben de aynısını yapmak istiyorum." ''Bana en güzel mübaya el vermek, Peygamber Efendimiz'e bağlılığını bildirmek, o şekilde yapacağım.'' dedim diyor. O zaman febaya ya'ni Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, muhacirlerle nasıl ki mübaya yapmış ise, aynısını benimle yaptı diyor. Ve akamtu mâhû onunla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte, ''Bir gece, bir gündüz kaldım.'' diyor. Resulü Zişan Efendimiz'in sohbetinde bir gün bir gece kaldım diyor. Ben yalınız değildim diyor. Allah'ın Resulü'nün huzuna çıktığında yalınız değildim diyor. 12 kişi birdendik diyor. 12 kişi birden Allah'ın Resulü'nün huzuna çıktık ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bağlılığımızı bildirdik. Peygamber Efendimiz'in cemalına bakaraktan, sohbetinde bulunaraktan, meclisinin o bereketin nail olaraktan Allah'ın Resulü'ne mübayağı yaptık diyor. Evet, onun üzerine, onun üzerine dedik ki, kendi aramızda 12 kişiyiz ya, yahu biz mübayağı yaptık Allah'ın Resulü'yle, bağlılığımızı bildirdik. Ama biz tekrar gideceğiz, koyunlarımızı güdeceğiz. Hepimizin görevi de çobanlıktır. Peki biz gideceğiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i burada bırakınca nasıl istifade edeceğiz? Sadece bu iş mübayağı ile bitmez ki. Geldik ve gördük, bağlantımızı sana bildirdik demekle bitmez ki. Ne yapmamız lazım? O zaman devir yapalım, bir kısmımız geçsin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den, hadislerinden, ilminden, irfanından öğrensin, gelsin, bize aktarsın. Ondan sonra bir kısmımız gidelim dedik diyor. Kendi aramızda böyle muşavere müşavere kurduk diyor. Evet, bir gün birimiz geçsin, ikinci gün birimiz geçsin. Böylelikle Allah'ın Resulü'nün ilminden, bilgisinden, idrakından istifade edek diyor. Ben dedim ki diyor, kim gidecek olursa ben onun koyunlarına bakacağım. O gitsin, gelsin, bana duyduğunu, gördüğünü bildirsin ve göstersin dedim diyor. Ben önce ayrılmak istemedim diyor. Çünkü ben koyunlarıma çok bağlıydım diyor. Yani varlığım da oydu, oydu diyor. Başkasına da güvenemediğimden dolayı diyor. Başkasına yol açtım diyor. Kendim gitmedim diyor. Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, ...yanına sahabelerden gittiler, geldiler... ...bu şekilde devam ederken... ...kendi kendime düşündüm diyor... ...aklımı başıma aldım diyor... ...o çöllerde diyor... ...safi bir niyetle... ...safi bir fikirle... ...dedim ki kendi kendime... ...yahu dedim diyor... ey amir sana yazıklar olsun... ...dört beş tane koyun için mi... ...peygamberin huzuruna çıkmıyorsun... ...gidip onlarla beraber olmuyorsun... ...onunla beraber oturmuyorsun... Onunla beraber sohbet yapmıyorsun. Onunla beraber onunla beraber mübarek cemalını görüp de onun ilimden, irfanından istifa etmiyorsun diyor. Kendi kendime üzüldüm diyor. Acıdım diyor. Ve kendi kendime sitem etmeye başladım diyor. Çünkü benim bu gütmüş olduğum davalar ne bana manfaat verecek ahirette ne de bana bir yardım sağlayacaktı. Bunun üzerine hemen onları bıraktım. Medine'yi Münevvere'ye geldim diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le mücavir olaraktan yaşamaya başladım diyor. Evet. Amir ibn bu şekilde söyledi ama Amir ibn de gelecekte çok güzel şeyler bekliyor idi. Gelecekte kendisini çok çok güzel hem dereceler, hem rütbeler, hem makamlar, her ilimler hem de irfanlar, hem de bazı ilimlerde kendisine işaret edilecek şekilde makamlar bekliyor idi. Evet, bu kararı edindi. Bu kararı edindi ama aklına şöyle bir şey gelmedi. Zaman gelecek ki sahabelerin en büyüklerinden olacak. Ve okuyucuların en büyük okuyucularından olacak. Ve fethedenlerin en büyük komutanları olacak. Ve bazı diyarlara da vali olatan tayin edilecek. Böyle bir şeyler haline bile gelmedi. Aklına bile gelmezdi diyor. Ukbet bin Hazretleri, sahabenin Hazretleri'nin şeyine. Ve zaman gelecek ki Şam'ın fethinde bile Şam'ın fethinde bile kendisi bulunacak. Ve Şam'ın fethini Hazreti Ömer'e bildirmek için kendisi bir hafta yol yürüp geldi peyve, Hazreti Ömer'e bildirecek. Bu bile aklına gelmiyordu diyor. Ukbet İbni Amir'in aklına bu gelmiyordu diyor. Evet kimin aklına gelirdi? Zaman ne zuhur edecek de? Kendisi bu diyarlarda, buralarda bulunacak da Kendisine böyle bir görev verilecek de kim bilebilirdi diyor. Hatta zaman gelecek ki kendisi Kahire'de vefat edecek. El-Mutakkam denilen yüksek bir yere Kahire'nin en yüksek defle, depelerine defnedilecekti. Bilir miydi bunu? Elbette bilemezdi. Ancak bunları kayıptan bilen Allah bilirdi. Evet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında kaldım diyor. Bütün sohbetinde bulundum. Hiçbir zaman için ondan ayrılmadım diyor. Allah'ın Resulü'nün yanına geldim, Medine-i Münevvere'de onunla beraber oldum, onun hiç sohbetinden ayrılmadım diyor. Hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yörürken devesinin, atını be, devesinin ipini ben çekerdim, yulanı ben çekerdim. Allah'ın Resulü'ne böyle hizmet ettim diyor. Hatta bazı haller olurdu ki Allah'ın Resulü devesine binerdi, bineğinin arkasına da beni alırdı diyor. Bana gel bin derdi diyor. Ben arkasına alır, bindirirdi diyor Allah'ın Resulü diyor. Hatta bundan dolayı da bana şöyle bir rakap verildi. Redif-i sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberin terkine binen bir kişi, peygamberin arkasına binen bir kişi diyerekten bana bu rakabı da verdiler diyor. Hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bensiz bir yere çıkmadığı gibi ben de onsuz bir yere çıkmazdım diyor. Beraber yörürdük, beraber kalırdık diyor. Allah'ın Resulü'ne böyle yaşadım diyor. Evet. Hattes-i Ukbe. Ukbe şöyle diyor yine. Kale dedi, kuntu, ahuzu bizimam-ı sallallahu aleyhi ve sellem, peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin devesinin ipini aldım diyor. Fi ı Gabil Medine Medine'nin kenarına çıktık. Ağaçlı yerlerde giderken Allah'ın Resulü'nün devesinin ipini aldım ben çekiyorum diyor. Fekaleli bana dedi. Allah'ın Resulü bana hitap etti, bana söyledi, dedi ki bana, ya ukbe, ey ukbe, ela terke bu, bilmez misin? Ben ineyim de sen bin dedi diyor, Allah'ın Resulü bana bu teklifte bulundu diyor. Ben ineyim de sen bin dedi diyor. Fehimtu en akula, ben şöyle demem gerekiyordu, la demem gerekiyor, aklıma böyle geldi diyor. Ama baktım la kelimesi Allah'ın Resulü'ne yakışmaz, la kelimesi hayır kelimesi. Allah'ın Resulüne yakışmaz. Ben diyor Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e şefkat olaraktan, o Peygamber Efendimizin bu bana teklifine binaen şöyle dedim. Ey Allah'ın Resulü, evet nam. Ya yani Allah, Allah'ın Resulü. Ey Allah'ın Resulü, evet. Sen inersen ben de binerim deveye dedim diyor. Sen inersen ben de deveye binerim dediğim diyor Allah'ın Resulü. Ne? Fenezele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz indi diyor. Allah'ın Resulü indi diyor. Am devesinden indi. Ve rekib ene. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem binmiş olduğu deveye ben bindim diyor. İmtisalen emrihi. Çünkü o bana bin dedi. O, onun emrini yerine getirmek için. Hevesliğimden dolayı değil diyor. Ata binmekti veya devaya binmekten arz dolayı değil diyor. Ancak Allah'ın Resulü Binmez misin deyince bunun emrini yerine getirmek için diyor ben deveye bindim diyor. Ve cale yemşi ben bindim o da yürüyor yanımda diyor. Süme maliye fazla durmadım diyor. En de tu anha deveden indim diyor. Bu rakibe Nebi sallallahu aleyhi ve sellem deveye tekrar o bindi diyor. Süme kale bana dedi diyor Allah'ın Resulü. Ne güzel nasihatler. Beraber ikisi birlikte Rabbil Alemin huzurunda Allah'ın Resulü Allah'ın Resulü bana dedi diyor. Ya Ukbe, ey Ukbe, ene uallimeku sureteyni. Sana iki tane sure okutayım mı? Öğreteyim mi? Bildireyim mi? Dedi diyor. Lem yura misduhun nakat. O iki sure gibi asla görülmedi. Böyle bir sure de yok dedi diyor. Fequltu bele ya Resulallah. Evet Allah'ın Resulü ey Habibim bana o iki süreyi öğret dedi diyor. O iki süreyi bana öğretti diyor. Kul a'uzu bir Rabbil felak ve kul a'uzu bir Rabbil nas. Bu iki süreyi bana orada öğretti diyor. O bindi devesine. Yan tarafında yürüyorum. Yanındayım. Devesini çekiyorum. Ve dedi ki diyor. Ey Ukbe sana iki sure öğreteyim mi deyince. Evet Allah'ın Resulüne buyurdum. Ya Resulallah bana öğret deyince, bana kul avzu bir Rabbil felak ve kul avzu bir Rabbil nasi beni öğretti diyor. Sümme uqimetü s-salâ. Ondan sonra namaz kılındı. Kamet edildi diyor. Abi, Fetakat deme Allah'ın Resulü öne geçti. Baba, ve sallâ ya, bihime bu iki süreyle de namazımızı kıldırdı diyor. Bu iki sureyle de namazımızı kıldırdırıyor. Akrahumakulluma nimtu ve kullema kumtu. Nerede olursa olayım, Geçtim. nereye gidersem gideyim, bu sureyi okuma, bu sureleri okumaya başladım diyor. Kalekub diyor ki: "Femaziltu femaziltu akra'u huma mem ta'aret bihi beniyel hayat. Hayat boyu ikisini de okumaya başladım diyor. Çünkü Allah'ın Resulü bunları bana okumamı söyledi diyor. Evet demek Kulavzu bir Rabbil Falaq, Ulavzu bir Rabbin Nas. Kur'an-ı Kerim'de en büyük surelerden, en büyük manevi itibariyle en büyük surelerden iki suredir. Ve bunu özel olaraktan, özel olaraktan Allah'ın Resulü Hazreti Ukbe'ye bir müjde olaraktan öğretmiş oldu. Müjde olaraktan öğretmiş oldu. Ben de bunu diyor, nerede olursa olsun hayat boyu okumaya başladım. Okudum diyor. Ukbe İbni Hazretleri. Evet değerli kardeşlerim, sahabeler böyleydi. Sahabeler böyleydi. Sahabeler Allah'ın Resulü ne eşitirse, ne yaparsa, ne hareket ederse onları hiç kaşıtmazlardı. Hatta Hazreti Aişe annemiz diyor ki Allah'ın Resulü'nü o kadar takip ederdik, o kadar takip ederdik ki Allah'ın Resulü yemeğe nasıl tuz atıyorsa, ne kadar atıyorsa o yemeğe atacağı tuzu bile takip ederdik. Ufandan incesine kadar Allah'ın Resulü'nün hareketini takip ederdik diyor Hazreti Ayşe annemiz. Bundan dolayı da bundan dolayı da Allah'ın Resulü'nün hem hareketinde, hem sekanatında, hem de akvalında hepsinde bereket ve hikmetler vardır. Bizler de onların hepsine uymamız gerekiyor değerli kardeşlerim. Evet. Ukbet bin Hazretleri iki şeye çok önem verdi. Dikkat ederim. Dikkatinizi çekelim. Bu sahabe iki şeye çok önem verdi. Her Müslümanın önem vereceği bir şey. Bu önem hiçbir zaman için ne zaman olursa olsun, nerede olursa olsun, hangi mekanda olursa olsun özelliğini kaybetmeyecek iki şeydir. Birincisi el-ilim ilme önem verdi. Ve cihad Allah yolunda cihat etmeye önem verdi. Bu büyük sahabe. Bu büyük sahabe iki şeye önem verdi. İlme önem verdi ve cihada önem verdi. Evet, Bunlara bütün gayretini hayat boyu sarf etmeye başladı. Hiçbir şey esirgemedi bunları elde edeceğim diye. Hiçbir şey esirgemedi. Geceli gündüzlü kendisini bu iki şeye verdi. İlm bakımına gelecek olursak ilmi nereden alırdı? Allah'ın Resulünden alırdı. Memban'dan, kaynağından, masladından alırdı. Allah'ın Resulünden alırdı. Bundan dolayı kendisi Mukrien. Kur'an-ı Kerim'i okutan oldu, muhaddisen, muhaddis oldu, hadisleri zikreden oldu, faradiyen, faraiz ilmini bilen bir kişi oldu, ediben, edip bir kişi oldu, fasihan, kendisi fasih bir kişi oldu, şairan aynı zamanda şair idi kendisi. Bu 6 tane, 6 tane ilm-i oldu. Bu kadar ilme önüm verdiğinden dolayı hem muhaddis oldu, hem kari oldu, hem farayz-i oldu, hem fasıh oldu, hem şair oldu, hem de edip oldu. İlme bu kadar önem verdi. Allah'tan kim korkarsa ve <gülüyor> yuallimuhullah. Allah onu öğretir. İttekullah ve yuallimukumullah. İlmin yegane, öğrenmene, öğrenmesine en büyük sebep Allah korkusudur. Allah korkusu olduktan sonra Allah'ın inayetiyle sen bu ilmi şerifi alırsın. Nerede olursan ol Allah sana bu ilmi mutlaka verecektir. İşte Allah'tan korktuğundan dolayı da Ukbe hazretleri bu ilme haiz oldu. Evet bu kişi sesi çok güzel idi. Ukbenin sesi çok güzeldi. Kur'an-ı Kerim'i çok güzel okurdu. Kur'an-ı Kerim'i çok güzel okurdu. Gecen, e, özellikle de kalkar gece Kur'an-ı Kerim okurdu. İnsanlar yattığı zaman, gafletin bol olduğu zaman, karhar Allah'ın kitabını okurdu. Ona yönelirdi gece. Evet, sahabeler de bundan çok dinlemeyi arz ederlerdi. Ve dinlerken de ağlarlardı hönkür hönkür. Sesi çok güzeldi. Kur'an-ı Kerim güzel okurdu. Ve sahabeler de Kur'an-ı Kerim'i bundan dinlerken hönkür hönkür ağlarlardı. Allah o ağlamayı da bize nasip eylesin. Amin. Allah o ağlamayı da bize nasip eylesin Amin. değerli kardeşlerim. Evet, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı günlerden bir gün çağırdı Kendisini Dedi şöyle Bana dedi Kur'an-ı Kerim oku Benim üzerime Kur'an-ı Kerim oku dedi Ey ukbe dedi Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı buna Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı Kuran-ı Kerim okuyunca çok sevindi ve ağladı Çok sevindi ve ağladı Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı Evet Kendisinin yazısıyla El yazısıyla Kur'an-ı Kerim bıraktı bir tane. Kendi el yazısıyla Ukbet İbni Amir Hazretleri el yazısıyla bir Kur'an-ı Kerim bıraktı. Ta yakın bir zamana kadar Mısır diyarında bıraktı. Ancak Nitekim eserlerin kaybolduğu gibi bu Mübarek bu eseri de kayboldu. Buna bile sahip çıkamadı Müslümanlar. Yakın bir zamana kadar Bu eser mevcut idi. Kur'an-ı Kerim eliyle yazmış olduğu Kur'an-ı Kerim Mısır diyarında mevcut idi. Buna da sahip çıkamadık. Ve nitekim diğerler eserler gittiği gibi bu eserde gitmiş oldu. Evet. Bu zat kendi eliyle Kur'an-ı Kerim'i yazdı. Kendi eliyle okuttu. Kendi eliyle anlattı. Böyle bir zatıdı. Evet. Cihat durumuna gelecek olursak iki tane şeye önem verdi dedik. Birincisi ilim. İkincisi de cihat. Evet cihat alanına gelecek olursak evet bu kişi Amir-ül Hazretleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Uhud Savaşı'nda katıldı. Uhud Savaşı'ndan sonraki bütün savaşlara katıldı. Uhud Savaşı'ndan sonraki bütün savaşlara katıldı. Kendisi büyük bir kahraman idi. Kendisi büyük bir komutan idi. Kendisi savaş savaş prensiplerini bilen bir zat idi. Kendisi Şam'ın fethinde bulundu. Şam fethinde bulunduğu <gülüyor> zaman da Ebu Ubeydi Cerrah Hazretleri buna bir müjde olaraktan şunu dedi. Şam'ı fethettik. Ey Ukbe! Şam'ın fethedilme müjdesini sana veriyorum. Al bu müjdeyi götür. Ömer'e bildirmediğini diye buyurdu. <gülüyor> Ubeydi Hazretleri Ebubedim cerrah Cerrah'ın bu tavsiyesini alır almaz yola koyundu. Ve bir hafta boyunca Şam'dan Medine-i Münevvere'ye geldi. Büyük halifenin huzuruna çıktı. Ömer İbni Hattab Hazret'in huzuruna çıktı. Ömer İbni Hattab Hazretlerine çıkınca müjdeledi. Ey müminlerin halifesi Şam fethedildi diye müjdeledi. Bu büyük müjde ona nasip oldu. Evet kendisi Mısır fethedilirken de o zaman yine komutanların yanındaydı. Komutanların yanındaydı. Muavvetli bu Süfyan Hazretleri bunu daha sonra Mısır diyarına üç sene vali kıldı. Üç sene vali kıldı. Mısır diyarını idare etti. Buzat. Ondan sonra Rodos diyarında Rodos adalarının Orta Doğu, Orta Akdeniz Der Rodos adası var. Buranın fethi için kendisi komutanlık yaptı. Bu zat. Evet. Ne zaman ki Akbubat İbni Amir Hazretleri cihadın en son zirvesine ulaşınca ulaşınca kendisi, kendisi büyük bir kahraman, büyük bir komutan olaraktan anıldığı gibi cihatta ilgili ne gibi hadisler var ise bunların hepsini ezberledi cihatla ne gibi hadisler var ise bunların hepsini ezberledi Buzat. Evet. Büyük bir kahraman olan Buzat hastalandı. Hastalandı. Ve nitekim hastalık herkesin herkesin ölümüne sebep olan bir çaredir deniliyor. Oysa ki hastalıksız ölümler olur mu? Olur. Elbette ki olur. Ama Allah lütuf sahibidir. Bizlere biraz mühlet veriyor. Bizlere biraz zaman tanıyor. Hazırlıklı diyor, bir işaret veriyor. Nitekim bir yağmur yağmazdan önce bile insanlar siperini alsın, yorulu düzelsin diyerekten rüzgarlar geliyor. Rüzgar gönderiyor. Rüzgarın arkasından sonra bir yağmur geleceğini Allah müjdeliyor. İnsan da böyledir değerli kardeşlerim. Bizim fikrimize, düşüncemize en uygun olduğundan dolayı da Allah bizlere, ölümümüzden önce bazı hastalıklar belirtilerini veriyor. Evet bundan dolayıdır ki Hazreti Ukbe beni Amir-i Cüheyni hastalandı. Hastalandı ama çok fena hastalandı. Mısır'dayken hastalandı. Evet evlatlarını topladı. Evlatların hepsini bir araya getirdi. Feavsahum onlara vasiyette bulundu. Bakınız vasiyetlerine değerli kardeşlerim. Fekale dedi onlara çocuklarına. Evlatları topladı, nasıl nasihat ediyor. Ya Büneyye, ey çocuklarım, Arat. ey evlatlarım, ey yavrularım. Enhakum <gülüyor> Selas üç şeyi sizi yasaklıyorum. Üç tane şeyden sizleri yasak kılıyorum. Onlara yaklaşmayınız, onları yapmayınız, onları işlemeyiniz. Onları asla huzurunuza almayınız, diye buyurdu. Fah tafızu bihinne. Bunlardan kendinizi koruyunuz. Birincisi, La hadise. Anıl Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın resulünden olan hadisleri güvenili bir kişiden olmadıkça almayınız. Güvenili kişilerden alınız. Allah'ın resulü'nün hadislerini kimlere güveniyorsanız onlardan alınız. Onların dışında hadis diye arıpta insanları insanları yönetmeye çalışmayınız. Güvenilir insanlardan Allah'ın hadisini, Allah'ın Resulü'nün hadisini alınız. Ve la testedinu velev en eski elbise giyseniz bile fazla borç almaya çalışmayınız. Kendinizi borçlu kırmayınız. Kendinizi başkalarından borç alaraktan borç alaraktan bazı kötü hallere düşürtmeyiniz. 2. Ve la bu şiiran şiirler yazmayınız. Yazacağınız şiirler Kur'an-ı Kerim'den sizleri meşgul kılar. Kur'an-ı Kerim okuyamazsınız." diyerekten son ölüm nasihatin ölüm hastalığında yavrularında da bu nasihati bulundu. Ne güzel nasihatlar. Altın sularıyla yazılacak nasihatlar. Ümmeti Muhammed'in bütün fertleri, bütün fertlerinin arına yazılacak hadisler, Arına yazılacak nasihatlar. Evet. Evet. Allah'ın Resulü'nü, hadislerini elbette ki hepimiz Hepimiz nereden alacağız? Kaynaklarından alacağız. Uygun yerlerden alacağız. Güvenilir yerden alacağız. Her şeyi hadisttir diyerekten insanları insanları yönlendirmeyeceğiz. Hadislerin kaynaklarını öğrendikten sonra insanlara bu hadistir diyeceğiz. Mümkün olduğu kadar, mümkün olduğu kadar insanların cebinde gözümüz olmayacak. Çalışacağız. Gayret edeceğiz. Çünkü Allah'ın Resulü'nün buyurduğu gibi ölünceye kadar hiç ölmeyecek gibi çalışacaksın. Yarın ölecek gibi de amel edeceksin. Bu metoda uyaraktan kendimizi mümkün olduğu kadar veren el, alan elden hayırlıdır. El yedul ula hayrun min yedis sufla. Yüksek el aşağıdaki elden hayırlıdır. Mümkün olduğu kadar da buna dikkat edeceğiz. Bizler Allah'ın Kur'an-ı Keriminden meşgul olacak bütün şeylerden uzaklaşacağız, her zaman okuyacağız, her zaman onu beraber taşıyacağız, her zaman onu ezberleyeceğiz, her zaman kafamıza sokacağız. Çocukların nasihati bu olmuştur. Evet ne zaman ki vefatı yaklaştı, ölümü yaklaşınca, yaklaşınca kendisi vefat etti, El Mukattam denilen Kahire'nin en yüksek tepelerinde oraya defnettiler. Ondan sonra kendisini miras bırakmış olduğu şeye geldiler. Ne bıraktı, vasiyeti ne diye gelince baktılar ki kendisi 77 tane ok bırakmış oklarıyla beraber. Sadece ok ve buna da yazmış demiş ki ben bu okları bırakıyorum İslam cihadında kullanacaksınız. Ben bu okları bırakıyorum. İslam cihadında bulacaksın, bulunacak, kullanacaksınız diye böyle de bir nasihat etmiştir. Allah onu imanıyla parlatssın. Allah onu imanıyla, ameliyle, ameliyle güçlendirsin. Amin. Allah onu ve bütün hepimizi Resulü Şerif Efendimizin Şafatına nail kılsın Amin. ve ahiru davane elhamdülillahi rabbil Alemin. ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. El hepimize razı olsun. hepimize razı olsun.